dersi yok. Sadece cezeri diyor, teçhüitten diyor. Ondan sonra Kaze Beyza şunlar bunlar vesaire falan. Ama sonuç bakıyorsun, ne oluyor? O istikamet eksik kalıyor. Çok güçlü bir halim. Okudu, kitap, bir şey bir usul tefsir yok orada. Yani çok eksikimiz var, çok. Ama bazı hastalıklar çok irsi bir hal aldı. Nasıl değişecek bunlar? Allah yardım etsin bize oha Peki. وَلَكَدْ كَرَّمْنَا beni Ademden buraya girdik. Biz Âdemoğlu'nu müşerref kıldık. Peki. Nasıl peki Âdemoğlu'nu üstün kıldık, müşerref kıldık dedik? Anlattı bir altı vecih, bir yedinci vecih var. وَسَابِعُهَا اَنَّ الْمَخْلُوكَاتِ Mahlukat var ya, Allah'ın yarattıkları tenkasmu ilâ erbaat eksamin. Dört kısma peki. Yani ayrılıyor bunlar. Yani ilama Hasatla, al kuvvet al kendisinde aklı kuvvet olanlar var, al hikemiyetu, al kuvvet al akliyetu hikmete dayalı, hikmete dayalı aklı efendim güç olan efendim yani varlıklar vardır. Ki velam taşıl lego, evet, velam taşıl lego bu efendim varlık için yoktur ne, al kuvvet şehwaniyetu, tabiriyetu. Fıtrata dayalı şehvet mesele kendisinde yoktur. Ve hum'un bunlar melaike-i kiramdır. Allahu Teala dört türlü mahlukat yaratmıştır. Bir, kendisinde tamamen hikmete dayalı, yani e, irfana dayalı, akli güç ve kuvvet olan maluklar var. Bunlar da şey, tab tabiat mayalarında, yani Efendim şehvet kuvveti olmayan varlıklar bunlar, bunlar, bunlar melaike-i kiramdır. وَاِلٰى yekunu يَكُونُ aksin, Bunun tam tersi olanlar var, hep şehvet, ondan sonra akli ve hikemi, akli hikemi, hikmete dayalı, ondan sonra her şeyin e, Mevla'ya dayanan tarafını anlayamayacak mesele bir taraf yok onda. وَاَوْمُ الْبَحَائِنَ Bunlar, hayvanlar bunlar. Hayvan şehvetten başka bir şey bilmez. Peki, bu ilama kala hani kısmeyini. Bir de var mesela şeabet yok kendisinde. E peki akıl da, akla dayalı hikmet mesela bu da yok mesela kendisinde. Hikmete dayalı akıl da yok kendisinde. Bunlar ne de peki ve ova nebatu ve cemadatu. E, bunlar nedir? Bitkiler ve taşlar, dağlar vesaire. Cemadat, ruhsuz varlıklar. Etti üç. Peki bu ilama haslen نوعان, bu ilama haslen نوعانو فيه. Bir de bir kısım var, onda her iki güç de var. Ne o anlar Demek ki Allah dört türlü mahluk yarattı. Bir, demek ki akli hikemi ondan sonra, en erdemli akıl sahibi, faziletli akıl sahibi olanlar var. Melaike-i kiram, bunlarda şehvet yok. iki kendisinde sade şehvet bulunanlar. Ne bunlar? Hayvanlar. Peki üç, kendisinde şehvet ve belki akıl olmayan varlıklar. Ne bunlar? Bitkiler ve cemadat, ruhsuz varlıklar ve dört, ondan sonra kendisinde hem şehvet var, hem de akıl var. Kim bu? İnsanoğlu. Görüyor musunuz yani? Şu karmaşayı adamları nasıl sistematize etmişler. Kocaman kainatı dörde sığdırmışlar. وَوَوَ الْاِنْسَانُ Bu nedir peki? Kendisinde hem aklı, hikemi hikmetli peki diyelim mesela çok mübarek efendim, akıl e, nimeti var. Bir de şehvet de var. Bu insandır. Vela şeke. Şüphe yok ki. Ennel insane. insan var ya. insan var ya. Likevnihi olduğundan dolayı mustecmi'an topladığından dolayı dil kuvvetel akliyetel kutsiyyetel mahdati halis kutsi yani mebliğe akıl gücünü kendisinde bulundurdan dolayı bir de ve de kuvva şehvaniyel behimete behimiyet ve katbiyet ve sebuiyet hayvansal gazapsal böyle yani gazap, yani saldırganlık vesaire yırtıcılık mesela e, duygularına dayalı şehvet e, kuvvetlerine sahip olunca insanda hem akıl hem de şehvet şehvet de ne oluyor peki yani hayvansal oluyor ondan sonra gazapsal oluyor yani kızgınlık vesaire ve sebuiyye ondan sonra nedir bu? Çünkü hayvanlarda şehvette behimiyet var, hayvancı olmak var, gazabiyet var, hayvanlar mesela saldırgan oluyor, o da var insanda, Sebuiyet var, yırtıcılıklar var vesaire bunlar hepsi şehvetin şeyleri bunlar, uşakları. İşte insanda hem peki kutsi, ondan sonra akıl gücü, hem de dediğimiz gibi şeyhvani olduklarından dolayı insan, لِكَوْنِي مُسْتَجْمِعَانَ Nedir peki o insan? اَفْدَلُ behimeti, behimiyeti, Ondan sonra, yani insan nedir peki? Hayvan olmaklıktan ve münesebuiyeti, yırtici olmaktan çok daha şerefli bir üstündür diyor. وَلَا <gülüyor> شَكْكَ Yine yukarıdaki de şeki yoktu. Bunuda şu, şundada şu şüphe yok ki en lao insan avdalo daha üstündür. Mineral, edzamel, xaliyeti, e, anil, e, kuvvetiymi. Her iki güçten yoksuk olan, yoksuk, yoksun olan, yoksun olan, döşemlerde de daha üstündür. Kuvvet ve şehvet olmayanlarına ne gibi Mesela bitkiler gibi, bitkilerde şehebet olmaz, akıl olmaz, vel maadini, madenler mesela, vel cemadati, taşlar, odun, modun, bunlar da peki şey değil. Ee, üstün kılın, demek ki kainatta üstün kılınan var, kendisine karşın üstün kılın, kendisine üstün kılınılan var. Allahü Teala bütün bunları tamamen hepsini ne yapmıştır? İnsan emrine vermiştir. Yani Üstün varlık insana bunları tahs etmiştir Vallah şeke Eydan tamam <gülüyor> ve izâ sebete zalike bu kesinlik kazanınca insan Demek ki yapı olarak e, bütün mahluktan daha üstün olunca hem hayvanlardan hem meleklerden Peki hem cemadattan vesaire daha üstün olunca insan Peki zahara şu ortaya çıktı ve izâ sebete zalike bu kesinlik kazanınca zahara şu ortaya çıktı ki, Allaha tel Allah Nedir fadlla insane Allah insan ne yapmıştır? Üstün kılmıştır. Ala ektere aksam el mahkukati. Mahkukatın birçoğuna ne yapmıştır peki Allahu Teala insana üstün kılmıştır. Ve fadllaum alaketirim ben halaknatafdiyle geçmişti daha önce. Bak orada ne dedi Cenab-ı Hak? Fadllaum alaketirimim ben halaknatafdiyle. Biz insanı yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Şimdi diyor ki burada Gazi rahimullah baqiya huna burada kalmıştır. Bahsun bir konu kaldı burada diyor. Hangi konu hakkında? Fe ennel meleke afdalun emil basarun. Melek mi daha üstün yoksa insan mı daha üstün? Vel ma'na yani burada yani anlatmak istenen şu. Ennel cevheral el basita cevher-i basit peki el değil. el mevsufe mersuf Bil kuvveti الْعَقْلِيَةِ الْقُدْسِيَةِ الْمَحْدَةِ Sırf halis, kutsi ilahi bir akıl gücüyle mevsuf olan, nitelenmiş olan, peki Cevheri basit, melek insana göre daha basit bir özdür yani. O mu peki? Evdarı daha üstündür. اَمِ الْبَشَرُ الْمُسْتَجْمِعُ لِهَاتَيْا الْقُوَّتَيْنِ Hem akıl hem de peki şehveti kendisinde itibar eden insanı mı daha üstündür? Adem, anladın mı? Peki, وَذَٰلِكَ بَحْشُنْ ahar. Peki, bu farklı bir efendim yani konu bu. وَسَٰمِنُهَا Bu aldı başını gider diyor. وَذَٰلِكَ بَحْشُنْ اٰهَرٍ de bıraktı. Demek ki bunu başka bir yerde razı izah etti ki burada girmedi ona. Nedir peki? İnsan daha üstündür. Niye? Melekti çünkü yani şehvetle pençeleşip de yükselme efendim makamı yoktur. İnsanda ise şehvetle pençeleşmek suretiyle, nefisle ve şeytanla mücadelede yükselme olduğundan dolayı, mücadelede ve kavganın içerisinden yırta yırta geldiğinden dolayı onun elme elde etmiş olduğu makam ne oluyor? Öbüründen daha alıyor. Büyük melekler hariç, diğer tüm melekleri insan geçebiliyor. Tamam mı? Cevap bu. İnsanların peygamberleri, meleklerin peygamberlerinden üstün değil mi hocam? Allah'a gecelerim. Evet. وَسَامِنُهَا evet. Vasaminuha mükerrer kılınmasının sekizinci vecinidir el mevcudu peki varlık var ya imma en yüksek özeleyyen ve ebediyen varlık var ya ya ezeli ve ebedi olur maem beraberce hem evveli yoktur hem sonu yoktur ki bu Allah Subhanahu wa Taala bu Allah'tır. Şimdi burada değişik bir efenin mantıkla insanın mükerrerini izah ediyor varlık nedir ya ezeli'dir, ya ebedidir. Bu kimdir Allah Celle Celalıdır. Ve iman yeküne Allah azeliyen, valla ebediyen. İde varlıkındır mesela, ne azeldir ne ebedidir. Yani evveli de vardır, sonu da vardır. Bu o, alem ve dünya, bu dünya alemidir. Maqûlû mafiihi, dünya olan her şeyle birlikte. Ne onlar mineral, madenler, ve nübatî ve hayvani bunlar. Ki ve hayvan da, canlılar da nedir peki? وَوَاذَا وَخَسْهُ الْاَقْسَامِ En düşük ve alt seviyede bulunan kısımdır bu hayvan. Peki... وَإِمَّا Şimdi âlem, varlık ne oluyor? Ya ezeli ya ebedidir. Bunun ferdi kimdir? Allah Celle Celaluhu. Veyahut da âlemlidir mesela. Ne ezelidir ne ebedidir. Ezeli de değildir, ebed değildir. Peki, kimdir bundan sonra? Dünya alem ve dünyada bulunan her şey. Beym en yeküne ezeliyen la ebediyen ve da varlık nedir varlık nedir mesela ezeli evveli yoktur ama ebedi değildir sonu vardır. Vavo el mumteni'u vücudi bu varlığı mümteni olan imkan olan bir şey bu. Yani böyle şey olmaz demek istiyor. E niye söylüyor bunu? İhtimal tamam akla geliyor bu. Ezeliidir ama ebedi değildir. Vavo el mumteni'u vücudi varlı pek nedir e ee, Diyelim mesela şey e, mümteni olan, imkansız olan varlık. Niye? Mümteni, لَيَنَّ مَا سَبَتَ Bir şeyin eğer kıdemi efendim, yani sabitse, yani başlangıcı olmamaklık var ise, imtina عَدَمُهُ Onun yok olması bir defa imkansızdır. Ezeli olan bir şey ne olur? Mutlaka ebedi olur. Ezeli yani olmaklığı, kesinlik kazanan bir şeyin yok olmaklığı, sonlu olmaklığı imkansızdır. Mesela Allah ma Öyleyse nedir Allahu Teala? Ebedidir. ebedidir. Yani ezelidir. E, bir müddet sonra ne olacak peki o? E, yok olacak vesaire olmaz. Tamam. Ama bir, bunun tam tersi ha, ve imma en la yekuna ezeliyen mesela gene bir varlık var mesela ve imma en la yekuna ezeliyen ezeli değildir. Yani hadistir. Evveli vardır, başlangıcı vardır ama velakinne yekuna ebediyen. O nedir peki ebedidir o. Tamam mı? ezeli değildir ama ebedidir o. El insanu. bu insandır ve melek, melekdir bu. Melektir bu. Ee, nasıl bir şey bu? Yani istihale var, değişim var. Yine ahirette cennet cehennem hayatı ne oluyor? Varlık devam ediyor gidiyor. ولاشك şüphesiz ki nâzıl kısma bu kısım var ya eşrefu'münel kısmi sâni ikinci kısımdan nedir peki daha üstündür. İkinci kısım neydi? Ondan sonra ezeli değil ebedi değil. E değil mi? Ezeli değil ebedi değil. dünya demişti. Peki buradan başka bir de vessalesi üçüncüden de üstündür bu kısım. Üçüncü neydi peki? Ezeliidir ama ebedi değildir. Evet, zaten bu varlığı mümteniyi demişti. Özellikle bu neyi gerektiriyor? Yaptazi kervanı insani insan olmasının aşırıamen ekseri mahluğadir la ilahe Allah. Allah'ın yaratmış olduğu birçok varlıklardan daha üstün olmayı gerektirir bu diyor. Tamam mı? Ispatını böyle yapıyor. Wattasi'uhha bir dokuzuncu efendim. Ee, insanın mükerrem olmaklığını ortaya koyan yön vardır. El <gülüyor> alem el ulvi var ya, alemi ulvi. Yani diyelim, e, melekler, ruh, ruhların bulmuş olduğu alem, alemi ulvidir. Bu alemi ulvi, <gülüyor> eşrefi min el alemi süfliyi, süfli, e, belki şeyden a, ya alemden daha üstündür. Demek ki alemler iki ayrılıyor. Alemi ulvi, alemi süfli üstün alem diyelim mesela alçak alem. Ve ruhul insani insanın ruhu var ya min cinsin Allahul ulviyetin. Demek ki ulvi ruhlar cinsindendir insan olun. Bir de vel cevahiru kutsiyeti ilahi cevherler, ana özler yani diyelim. Kutsi mübarek efendim cevherlerden bir insanın ruhu. İnsanın ruhu alemi ulvi. Bakın ne edecek şimdi görüyor musunuz? İnsan, insan hem alemi i e, Ulvi'nin, hem alemi i bulunmuş olduğu bir e, saha oluyor. İnsan hem peki, e, Ulvi, yüce âlem, insan hem aşağı âlem, alçak âlemin kendisinde ihtima etmiş olduğu bir saha oluyor. Felesi fei mevcudat el alem sufli süfliyyi. alemde aşağı alemdeki varlıklarda yoktur şeyun bir şey ki hasela fihi onda mevcut olsun e, ne şeyun minel alemul ulvi yani insanın dışında insanın dışında başka hiçbir belki alemi de bulunan varlıkta alemi ulviden eser yoktur illel insane insan müstesna yalnız kainatta alemi ulvi âlem ulvi'den parça sadece ve sadece kimde bulunuyor? İnsanda bulunuyor. Teveccebe öyleyse ne gerekiyor? kevn insani eşrafa Süflideki varlıkların en üstünü kim oluyor? İnsan oluyor. Şimdi bak burayı var ya, burayı baz alacaksın. Ondan sonra hadi bakalım yürü git. Buradan neler çıkar neler, neler çıkar neler. Yani insan ne oluyor şimdi burada? Âlem-i ulvi ile temasa geçebilecek güçtedir insan. İbn Haldun bunu mukaddeme inceliyor. İşte İslam burada devreye giriyor. Burada devreye giriyor ve seni ulvi alemin efradı ile icabını temasa sokabiliyor seni. Diğer ruhlarla bile ilişkiye sokabiliyor seni. Çünkü sende ruh var. İnsan da ruhun belki kabul edilmeyişi insan nereden koparıyor ve seni sadece e, tutuyor efendim hayvan, odun, taş, seviye indiriyor seni. Halbuki İslamiyet insana nerede gösteriyor? Yani senin elinde diyelim mesela bir uydu anten olduğunu çok daha fazla efendim kanalları seyredebiliyorsun. Uydu anten yoksa 3-5 tane kanal seyredebiliyorsun. İnsanın diyelim bu süfli alemin ötesindeki alemle temasa geçmesini sağlayan insanın ruhudur. İnsan İslam o ruha takviye için gönderilmiştir. Ve zekkenek durum böyle olunca fekullu mevcudin Peki her varlık ki Kena kurbuhu min Teala, Allah'a yakınlığı eten daha fazla olursa hangi varlık ki onun Allah'a, Teala'ya peki yakını daha fazla oluyorsa vacebe en yüksek öşrefe, onun daha müşerrefe, daha şerefli ve kıymetli olması lazım gelir. Yine bak burada yine çok dişi konuştu. Yani bu, çok, e, bu çok bu çok bu çok yani e, üzerinde laf söylenecek bir nokta yani. Yani çok güzel bir şey bu. Evet. Hangi varize kenekeza fekül mevcudin ki kana teala etemme. Hangi varlığın Allahu Teala'ya yakınlığı çok daha mükemmel gözüküyorsa vacibe en yekuna eşrafe. O da şer'i tabii niye? Dielim alemi ervahla teması ve görüşmesi icabın teması çok daha fazla olduğundan dolayı. Ha, akraba şu kadar var ki, lakin akrabu mevcutat hazal alemin insani. Ve alemde pek Allahu Teala'ya en yakın varlıku vel insanu insandır. Niye? Di sebebi gerekçesi şu. Niye insan daha yakındır Allahu Teala bütün varlıklara? Söyledim, "Bu alem min Allah'ı hüve'l Ne? "Bu alem min Allah'ı hüve" Evet. Adalamı himme tanrıkaraba min Allah min ilamaz. Tanrıkaraba yani o bu karaba min kullanıldı mı ee, yani şey manasına? Allah'tan daha yakın değil Allah'a yakın yani. Mesela işte diyelim ki mesela e, karaba mesela min khalil mesela khalil yakın oldu demektir o. Min ve cavarı ve azabı peki insan organları ise e, mukarramatun bittatillahi. Allah-u Teala'ya itaatla müşerreftir. Öyleyse teveccbe el-cezmu O zaman şu ki, e, itikat kesinlik kazanıyor. وَاَنَّ اَشْرَفَ مَوْجُدَةَ هَذَا الْعَالَمُ sufli. Bu efendim, çukur alemin en şerefli varlığa وَالْاِنْسَانُ insandır. Başka bir varlık yok yani. Kalbi Mevla'yı bilecek. Ondan sonra dili Allah'a zikirle müşerref olacak. Ondan sonra azaları ve organları Allah'a itaatla şerefiye bulacak. Nerede var başka peki? Peki, وَلَمَّا سَبَتَى Ne zaman ki kesinlik kazandı? Enel insane insan var ya, mevcudun, mevcuttur, mümkünün, hadistir, lizzati, özünde ne vardır peki? İmkaniyet vardır. İnsan öz itibariyle sonradan yaratılmışlık özelliğine sahiptir, değil mi? Ha, bu olunca vel mumkin lizatihi peki özü hasibiyle özüne baktığımız zaman mümkün olan sonradan meydana gelen bir varlık ise <gülüyor> la yujadu bulunmaz illa bir icadil vacibil öz itibariyle varlığı zaruri olan Allah'ın yaratmasıyla olduğuna göre sebete. o zaman ne kesinlik kazanıyor enne kullema hasalil insan İnsanda meydana gelen bütün minel meratibül aliye diye yüksek makamlar ve sıfatı şerifeti üstün özellikler te ye hasır bi isainillahi teala ve inamihi bunlar hepsi Allah'ın demek ki ihsanıyla ne oluyor devreye giriyor. Feli hazel mana işte bu espriden dolayı bu nükteden dolayı gale teala mevletin mevlenedii velekat kerremna bi ademe biz Adem olun ne olduk mükerrem kaldı. <gülüyor> o zaman ne oldu burada şimdi? bir de tasavvuftan yaklaşırsak meseleye. Allah nedir? Vacibun lizzatiyidir. Bütün kemal sıfatları kendisinde e, mündemiştir, mevcuttur. Allahu Teala kendisinde bulunan kemal sıfatları ne yapmıştır peki? E, mümkün lizzati olan özü daha sonradan yaratılmışlık özelliğine sahip olan insanı bunlara yapmıştır, aktarmıştır. Başka hiçbir varlığa bu muameleyi yapmamıştır. Dolayısıyla Âdemoğlu nedir? Mükerremdir, muhteremdir. O zaman ne oluyor işte? Bir kalp kırmak demek ki. Yani İmam Rabban da buyurduğu gibi Mevla'yı kırmak demek oluyor. Çünkü Allah'ın en fazla değer verdiği bir varlığı sen ne yapıyorsun peki? Kırıyorsun bu diyorsun. Ondan sonra veya küfrediyorsun ona, sayıyorsun, seviyorsun. Yani insan nereye gitti? Fehiyya, peki bu sıfat-ı var ya meratib-i ulviye inen ma hasır bi ism levn belazmana kale nassu taala olarak kerren bi adem ve min tamam-ı keramet-i taala Allahu teala yani kulun Allah'tan gelen yani eee değerindendir ne ennahu taala Allahu teala var ya Gen yani Allah-u Teala dayalı insanın yani karameti üstünlüğündendir ne? Enna-u Teala Allahu Teala lemma halakı ve insanı yarattıcısı fi awwal Yani ilk anda, ilk durumda Allah insanı yarattığı zaman vasaf ve nefsago Allah-u Teala kendisini dile getirdi benne o ekrame. bak iyilik yaptı. Kendisini bununla Cenab-ı Hak bile getirdi. Fekale dedi ki, اِقْرَى بِسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ حَلَقَ اِقْرَى وَرَبُّكَ الْاَكْرَانُ اَلَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَامُ Tamam mı? Allah kendisini burada en kerim, en yüce olarak peki e, dile getirdi. وَصَفَ نَفْسَهُ بِالتَّقْرِيمِ Ve kendisini, şimdi Allah burada kendisini ekram diye tavsif etti. E, yine kendisini Cenab-ı Hak tekrim, yani İfal Babından yukarıda anlattığı, burada tekrimle Allahu Teala kendisini bile getiriyor. İnde terbiye edil insanın, insanoğlunu mesela olgunlaştırırken tekrim e, lâfsını kullanıyor. Ve ve keramna beni Adem'e Allahu Teala ve vasafa nefs o bil kerami. Peki Allahu Teala kendisini keramla, peki iyilik ve cömertlikle de tavsif ediyor. Fi akhiri ahvali insani. İnsan en son durumunda fekkale ve diyor ki ya ölün insan insanoğlu mağrrake bi rabbikal kerimi seni kerim olan rabbine karşı aldatan ne peki seni kerim olan rabbine karşı benim sana yapmadığım iyilik kalmadı peki seni kendime halife yaptım ben de olan bütün hususiyetleri sana aktardım bu kadar iyiliğime rağmen peki ker kerenle rağmen seni bana karşı aldatan ne oldu insan Vaza, bak bütün bunlar var ya işte Ekrem, Tekrim, Kerem ya döllü neyi gösteriyor? Ala enne hoşan, lan nihayetli keremillah itaala fadli ve li insan. Allah'ın insana keremi fadli insanın hadisabı yoktur vallahi aleyh. Tamam mı? Adem? Güzel mi? Güzel gitmez. Şimdi var ya öyle tezler geliştiriliyor ki öyle tezler geliştiriliyor ki yani insan öyle yani şüphede kalmaması mümkün değil. Allah'ın kurdukları müstesna. Şeyin efendim e, Fazlur Rahman diye bir Pakistanlı var. Amerika'da efendim çalışıyor bu adam. Çok enteresan çok ilginç fikirleri var. Yani birçoklarında böyle silkelenmiş vaziyette. Nasları yeniden düşünmek diye bir kitabı çıktı. Dün aldım için Dün akşam gece saat 12'de 1'de ona bakıyordum. Bir başka bir adamın bir kitabı var. Ee, o da efendim şey yapıyor, e, bu adam anlatıyor, fikrini anlatıyor. İşte Kur'an anlayışı nedir, ondan sonra kıyas anlayışı nedir vesaire... Neler söylüyor neler, neler söylüyor neler... Belki alınabilecek bazı güzel tarafları yok değil vardır ama... Yani bir insan kılıflarına bir takılsa, e, epey sure o adam meşgul da o fikirler işin doğrusunu o kadar yani sağlam saygılmak gerekiyor ki, bu türlü efendim şeylere karşı, e, e, yeni fikirlere karşı ayakta durabilsin. Bir tefsir anlayışı mesela, Kur'an-ı Kerim anlaşılması üzerine. Diyor ki, Kur'an temelde diyor, kanun kitabı değildir diyor, ahlak kitabıdır diyor. Kanunda söylüyorsa da diyor, yani onlar bir ahlaki prensiptir diyor vesaire. Oradan geçiyor ileriye. E, Kur'an-ı Kerim diyor, ve Allah diyor mesela, mesela orada mesela bana göre ters düşüyor şey ulemaya, şey diyor, mana diyor peygamberimize geliyor, o mana diyor önce diyor peygamberimizi olgunlaştırıyor, sonra peygamberimiz onu lafızlarla diyor, insanlara aktarıyor diyor, Aynen. mesela o şeyler mesela ee, falan, işte diyor mesela alimler diyor takılmışlar diyor lügat tahlillerine vesaire falan filan, o efendim işte şöyle diyor, bu böyle diyor vesaire derken o bir türlü anlıyor, bir türlü anlıyor. Ee, belki o dönem için bir tartışmalar gerekliydi vesaire diyor. Neticede bir sürü itiraf ortaya çıktı ama öyle değil de diyor. Kur'an'ı bütün olarak anlasalardı diyor, bütün olarak anlasalardı diyor, o zaman diyor verecekleri hükümleri diyor, Kur'an'ın bütünlüğünü hedef alacakları için diyor, bu kadar bir itiraf olmayacaktı diyor. Yani böyle şeylere giriyor ondan sonra. Yani insan böyle kafası bulanıyor gibi oluyor. Bu kitapları hara hara okunuyor ortalıkta. Peygamberimiz diyor yani, Rasul'umuz kabul ediyor yani. Ya, tamam, hep iyi niyetli konuşuyorlar. Rasul'un niyetli değil, Müslüman. Kim mi? Kim hocam? Yok, Pakistanlı bir hoca, Amerika'dan. Ondan sonra böyle yeni yeni analizler geliyor. Yeni yeni efendim şeyler geliyor. Sosyolog değil mi? Hı hı, sosyolog gibi hali var. Yani Kur'an üzerine yeni anlayışlar vesaire. Yani, Arapça mı, Türkçe mi? Bunun üzerine kitap Türkçe. Yani yazdıkları İngilizce. Şey, e, bu adamın yani fikirleri üzerine sempozum yapıldı. Yani hangi fikri isabetli, hangi fikri sakatları diye vesaire, Ankara'da yapıldı. Sempozumun bir bildirleri var bunun üzerine. Ama demek istediğim bak geçen de burada şey oldu, gene bir toplantı oldu. E, şeyde, e, İsa, e, e, İslami İlimler Araştırma Vakfı var, bu Ali Özeyin başkanlık yaptığı oraya getirdiler öyle Kur'anı Kerim bilmem ne, ne, ne meselesiyle alakalı getirdikleri adamlar şeyler e, e, Cabir Nahmit Ondan sonra e, Hasan Hanefi e, Arakon e, bu adamlar bu adamlar e, modern istikler bunlar yani e, İslam'a yeni izahlar getirmek Hatta ve hatta biraz da İslam'dan taviz vermek suretiyle efendim e, Batı ile paralellik yapılan e, uzlaşma yönü olan efendim adamları konuşturuldu şeyler sempozyumda. Yani çok iyi itişmek lazım, e, temel hakikatlere çok iyi var bulmak lazım. Hatta bunların felsefesini çok iyi yapmak lazım bu adamları karşınıza tanımak için. Yani şu an yapılan çalışmalar. Ee, var ortalıkta ama yani bu kafal bu fikirler çok daha hızlı gelişiyor. Dün mesela bir kitap aldım. Cizvitler diye. Cizvitler. Bu Hristiyanlıkta bir tarikat bu. Cizvit tarikatı. Hatta Sultan Fatih zamanında işte Bizans'a yardım eden edenler Cizvitler vesaire. çok eski bir cemaat bu Hristiyan cemaati. Aldım ondan sonra e, en son kapakta yani e, kitabı basın yayınlayan diziye yapamam diyor ki dinler arası diyalogun diyor ilk diyor temsilcileri bunlardır diyor. Adam bu konu için bunu yazmadı bu kitabı? Nedir bu Hristiyan tarikatı? Bu Cizvit tarikatı? Çünkü yani çok kişileri etkilemiştir. Bugün batının efendim kafasını, batının anlayışını ve düşüncesini yönlendiren ee, e, bir cemaat bu. Ondan sonra, ee, çok etkili. Hala bugün Batı'da Bu adam Ignatius var, bunların başı. Bu adamın yani şeyisi, Hristiyanlık anlayışı, e, ravaş bulmuştur. Şu an devam ediyor. Gene yani, devam ediyor tabii yani. Ve düşün ki yani yüzyıllar önce dinlerarası diyalog tezini ilk defa geliştiren Gavur, Ignatius. Ve bugün dinlerarası diyalog nereden dinler nereye gelişiyor gidiyor oraya oraya baktığımız zaman yani çok tehlikeli Hı. gelişmeler var. Şimdi şey açmış hocam, dinler arası diyalog adı altında, kilise, orucu, hamur bir arada. Yani... O şirin gözükecekler diyor, işte abla birini bizi al diye falan filan yani. Biz eski Türkler gibi, Müslümanlar gibi barbar değiliz, kafa kesmeyiz, işte şeyiz, e, homojen bir varlıkız, esnekiz, hoşgörden yanayız falan filan. Avrupa şirin gözükmek suretiyle Avrupa'dan gelecek olan tehlikeleri bir yerde durdurmak gibi ama Batı bunları yutmaz. Yiyecek mi onu? Yani Batı yer ya sende? Batı sana diyor ki Halil sen bana 600 tekme at. Babandan ve dedenden ben bunun intikamını alamadım. Önce boy hesapları bir görelim diyecek. Ne yapacaksın peki? Yani o kadar maksın sürekli böyle kaşıması geliyor böyle, sıkıntıdan ve stresten böyle vesaire. Bereket, gaflet var ki, bazen yani takmıyoruz kafede öyle işte biraz gezebiliyoruz, oynayabiliyoruz, bilmem ne, rahatlayabiliyoruz. Yoksa gelişmeler çok fena, çok fena. Şu an yazılan kitapların binde bir tanesi belki, o da var bilmiyorum yani, binde biri ancak bu türlü gelişmelere karşı cevap hazırlayacak maliyette. Öbürleri bakarım ee, hepsi de yani ne yazılıyorsa, hepsi olayın gerisinden geliyorlar. Hepsi olayın gerisinden geliyor Ben ütopik konuşmuyorum, hayali konuşmuyorum. Girin işin içerisine göreceksiniz. Yani şu an biz oyalanıyoruz, senin anlayacağın. Ve vakit kaybetmekten başka bir şey yaptığımız yok. Evet, bunlar bize, bize şu an bizi teselli ediyor bunlar. Ama bunların peki onlara karşı savunulması nasıl olacaktır? Bu noktada hiçbir çalışma yok. 10 kişi Avrupa Birliği'ne girmeyi savunuyor hocam. Bir kişiye itiraz ediyor. Yani onların vermiş oldukları tezlere karşı. Gerisi hepsi, işten hiç, geliyor. Hep bunlar bizim yaralımıza diyor. Kıbrıs'ı vermek diyor, Türkiye'nin diyor işte. Çok fena, çok. Velveccül Hadi aşar, peki. Velveccül hadii aşar. Cumartesi gün bir Japon'la görüştüm. Hatta kucaklaştık, mücaklaştık vesaire. Ben ayrılıyordum. Ee, Mavidik iyi akşamlar dedi. Dedim, esselam aleyküm. Aleyküm selam dedi bana mesela. Türkçe dilerilmiş. Doktor çalışması yapıyor. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. Bunu araştırıyor. Bir tane Alman vardı, onu da geçen hafta gördüm. O da nurculuk üzerine çalışıyor. Bir dergi, makale, kitap, mitap hepsi toplamış adam. Şimdi bir de Nurculuk'un önderleri ve ayakta kalan simaları, Nurculuk hareketini yönet yönetenlerle görüşüyoruz. E bir de 40. yüce'den bahsetti bizim kitapçı arkadaşına. Dedi ki, tamam dedi aldım haberi buradaydı dedi 40. yüce dedi. Ondan sonra bugün Erzim'e döndü, Erzma gideceğiz şimdi görüşmeyi görüşmeye Takip dedi. ol. Adamlar böyle çalışıyor adamlar. Biz böyle kafamızı soktuk böyle komodaya, böyle, böyle gidiyoruz. Ama onların kıyasam devlet var. Benim arkamda bir tane Müslüman dahi yok. Ben nasıl yapacağım peki? Adam ona göre nurculuğu işleyecektir. Hicabında, yarın Avrupa birine bir rapor sunacak adam. Diyecek ki, siz Türkiye alıyorsunuz ama Türkiye'de nurculuk diye bir efendim şey vardır diyecek. Bir akım vardır. Bu adamların fikirleri bu bu bu, bu, bu budur diyor. Yarın diyor, içinize diyor, Türkiye'de bir sorun oluşturabilir diyor. O adamlara şu an diyor, Türkiye'de... Har sen ne yapıyorsun peki? Türkçe kitap okuma. Yok okuma bakalım, hadi bakalım. Ileride görüşürüz. Hocam, hadi mürcilik öyle bir şey olabilir de, bunu Merzifon'da araştıran acaba mı var? Var. Mer Mer Merzifon'da çok kuvvetli mesele, siyasi kafası olan bir adandır. İcebunda Japonda ondan alacağı şeyler var. Rusya mesela şey yapıyor. Nedir? Dünyanın en büyük pamuk üreticisi Rusya. Ee, Orta Asya'daki o çöllerde pamuk yetiştiriyor. Niye? Adam şey diyelim mesela Bartolatalı Rus tarihçisi, Rus tarihçisi o dönemin mesela eski dönemlerde Türklerin oradaki bulunduğu dönemlerde efendim çölleri sulama teşkilatlarından bahsediyor ve Türklerin burada yetiştirdiği ve mahsuller konuşuyor vesaire e Rusya bugün o tarihçinin yazmış olduğu bilgiler dayalı olarak şey efendim Orta Asya çöllerinde şey yetiştiriyor da pamuk yetiştiriyor. Bak bir Çöle araştırma ne manası var? Bu adam nereye geldi? Japonlar şimdi Orta Asya'da, Kazakistan'da, Özbekistan'da, Tacikistan'da, Sibirya araştırmak istiyorlar, Ruslar izin vermiyorlar. Anlay yani adam ilim noktasında nereleri zorluyor ki neredeyle araştırırsam ne çıkardığımı Ondan yani sonra adam yani alacağı bir şeyler var. Türk tarihi üzerine çok bilginiyorlar şeyler nedir Elinciğe. <gülüyor> Türk, Türk, Türk, Türklerde büyük medeniyet kaynağı var. Japonlar mı hocam? kitaplara baktığımız zaman da yani dünyadaki diğer üçte ikisi Türkler gibi yani diyeceğimiz Orta Asya öyle diyeceğimiz Avrupa devletlerinde oradaki orada kavga göçü olmasa Şimdi dün mesela bir kitap oldum, İslam'a girmeden önceki Türkleri inceliyor. Hani neydi Türkler mesela ahlaki karakteri, askerlik giyim, kusurum şu bu vesaire falan filan. Mesela bir at kültürü neydi? Neler yazıyordu? Neler? Neler yazıyor neler? Bir kılıç kültürü neydi mesela? Neler yazıyor neler? Bir yeme içme adetleri neydi vesaire? Neler neler neler? Bugün Amerikan Komando Teşkilatının dağlarda iki ay üç ay kaldığı zaman neler yiyebilir, Neler yemesi lazım noktasında en zengin malzemeyi bizde buluyorlar. Ordu savaşa gittiği zaman üç ay, dört ay aksırtına gidiyor. Mesela kuru eri, kuru peksimen, kuru dut, şu, bu, bilmem ne, bu malzemeleri buluyorlar. Ona göre adam, e, komandonun efendim, yiyeceklerini hazırlıyor. E, biz hala okuyalım mı, okumayalım mı? Maziyi, eskiyi okuyalım mı, okumayalım mı tartışmasını yapıyoruz biz. Çok fena, çok. Peki elve aşar 11. birinci yön nedir peki insanın on 11. yönü nedir? Kale ba'duhum ulemadan peki bir tane söylüyor ki hade mana buun anlamı şudur. Enne taala Allahu teala ta Kalaka adama bi yedihi. Allahu teala Adem olduğunu. ne yapmıştır peki? Bi yedihi kendi eliyle yaratmıştır. Yani kudret eliyle yaratmıştır Allah celle celaluhu. Ve khalaqe gayrehu peki. Ve khalaqe gayrehu da peki yaratmıştır Allah Celle Celalı. Bir tariki gün feyek demişti Ol demiştir. O da olmuştur. Böyle. Ama ise İnsan Allahu Teala kendi kudretiyle yaratmıştır. Vamen kene mahluken biyedillah <gülüyor> Allah'ın kendi eliyle peki yaratılan varlık var ya karnetel <gülüyor> inayetübihi ona gösterilen özen ve ihtimam etem ve ekmele çok daha mükemmel oluyor. Vakene ekreme ve ekmele. Evet. Olamma cehalına, ne zaman ki Allah bizi kıldı, min evladıhi, Adem oğlunun peki, Adem'in evlatlarından kıldı Allahu Teala bizi. Oca ve kervini beni Adema. O zaman Adem'in oğullarında ekranı ve ekmele, daha mükerrem ve muhterem olması lazım gelir diyor. Valla huane. Peki, ne o sani? İkinci nevi? ve vesaire şeyler. Lahu der anne levâl. Demiştik ki bu kez zikrullah Teala fi ayati arbaat er anvai Allah ve kerrenâ beni Adem ayetinde 4 nevi'den bahsetti. Birincisi ve kerrenâ beni Âdeme değil mi? Evet. Bu ve hamellâ fil berri vel bahri melûn Evet. Sonra biz Âdem'i ne yaptık? Karada ve denize taşıdık diye evet. bak ı evet. Celle Sonra وَرَجَكْ نَعْمِنَ الطَّيِّبَاتٍ Peki, insana tertemiz rızıklar verdik. Sonra dördüncüsü de وَفَدَّلْنَامَ لَا كَثْرِ مَا حِلَقًا تَفْدِيلًا İnsanı birçok şeyden üstten kıldık demişti. Şimdi bu ayet-i kerimede 2. Nevi'den ne konuşulmuştur? مِنَ الْمَدَاءِ الْمَسْكُورَةِ azil الْاَيَةِ Bu ayet-i kerimede bahsedilen مَتَلّٰهِ اَيْقَرْنَرْدًا Peki, bir tanesi levlanı şişeceğim ve hemen til birr vel bahri. biz ademi hem karada hem denizde taşıdık. Ali İbn Abbas İbn Abbas diyor ki fil birr karada mesela taşıdık diyor Allahu Teala yani atı mesela at üzerinde ve bigali katır üzerinde ve hamir eşek üzerinde ve ibli deve üzerinde yani sizi taşıyan gene biziz. Yani hayvan taşıyor gözüküyor ama taşıyan kimdir? Mevladır. Öyle mi Zeynel? Evet ve fil Bahar denizdeyse, ale sufini gemiler üzerinde mesela e, taşıdık sizi. Oş Allah sırtına vurup da seni taşımıyor. Evet. Ona göre. O son derece bir şey var. Mormonlar cümleri, Mormon tarafı. Çok güzel, çok güzel yani yazmış adam Allah razı olsun. Fatih devri, Sultan Fatih zamandaki Fatih şeylerinde, medreselerinde. Ki eğitim ve Öğretim üzerine yeni bir kitap çıktı, ee, düşün. iki tane aldım kitaptan. Fatih Külliyesi üzerine efendim, Süveyli Ünver Rahmetli'nin çalışması adını 1945'te yazmış oldu, o da bende var. O zaten hiç bulunmuyor. Ondan sonra bir adam, bir delikanlı, Allah razı olsun, hem de Başbankalılık Devlet arşivine girmiş, üç sene belge karıştırmış adam, yani Süveyli Ünver'in çalışmasını çok aşkmış. Konunun önemyetini alamam iki tane aldım Türk Tarih Kurumu basmışlar Türk Tarih Kurumu pek kitap basmaz çünkü Avrupa'nın e, e, defterlerini basıyorlar daha iyi para kazanıyorlar böyle ki basıyorlar bunu yeni basmışlardı işte e, gördüğüm iki tane aldım çünkü konu çok önemli dersler ki nasıl logotuyo ne yapıyor kürdiye de başka neler da... Ondan sonra dar şifası, hastanesi, dar-ül imareti, fakir fukarayı aşırı atan yerler vesaire falan filan aman Allah'ım cami nedir? Ondan sonra hafızlar, cüz ilahi hanlar bilmem neler neler neler, neler. aman Allah'ım. Dün akşam okudum böyle gözüm doldu bir yerde diyor ki sadece Sultan Fatih'in kabrinde görevli 150 kişi bir person var. Cami değil, cami hari. Sadece kabrinde. Şu saat gelecek mesela hatim okuyanlar var, şu saatte düz okuyanlar var, şu saatte önemli evlat okuyanlar var, şu saatte şunu okuyan var, şu saatte şunu okuyan var, şu saatte şunu, okuyan var, şu saatte şunu okuyanlar var diye vesaire bunların hepsi icabında hani işi o adamın. Ücretini alıyor, ne kadar alıyorlardı ücret vesaire, nerede kalıyordu bunlar, nerede yediyordu bunlar, nerede bu işleri yapıldı vesaire vesaire vesaire. vesaire Sultan Fatih İstanbul'u fetheden bir insan. 150 kişi sadece türbenin peki işletmesiyle meşgul. <gülüyor> Fatih Unan diye bir adam. Unan, Unat mı una, ne? Ben ismini yazayım getireyim. Kitabın ismi yani Fatih Külliyesi günümüze kadar falan filan diye yazıyor. Çalışma öyle yapılır işte. Aynı adamın bir kitabı daha var. O da Kınalızade'nin devlet anlayışı vs. Kınalızade çok büyük alem. Eski Osmanlı ülemesinden. O kitabı da çok güzel. Bunu kim bahsediyorum? Hangisini? Kınalızade'nin... Evliyim evet, evet. ben kardeşim. Mantar gibi yayın çıkıyor ya. Yeni yeni yayın evler. Kimisi gavurca. Fonetik mesela bir yayınevi. Yok bilmem ne. Lotus. Yok bilmem literal. Bilmem neler. Peki, bu her abu var ya, bu da mesela, yani Allahü Teala'nın kullarını karada ve denizde taşıması var ya, eydan aynı yukarıdaki bin muakkidat, ibtekrim, bin yukarıda bahsettiğimiz Allah'ın kuluna şeref vermesini tekitleyen, destekleyen efendim yani unsurlardandır bu, Allah'ın kullarını karada ve denizde taşıması, evet, elvalem birinci derecede yani. Niye lennu Teala çünkü Allahu Teala bask sakhher hadi devap Allahu Teala bu hayvanları levu insana misakhar kıldı insan emrinin altına soktu kocaman bir deve tutuyorsun veya bir filit tutuyorsun yularından çekiyorsun peşinden geliyor ulan kocaman bir hayvan bu nasıl gelsin insanın peşinden Allahu Teala onu insana efendim yani misakhar kılıyor hatta yarebe insan tutuyor hayvanı mesela Allahu Teala ona musahhar kılıyor. insan hayvana biniyor, yahmilu alayha. Onda üzerine mesela yük yüklüyor. Ve yazu ve ondan sonra veyahut savaşıyor, veya katırla dövüşüyor. Ve zeb'an nefsi kendisini mesela şapıyor, koruyor vesaire. Bu kesinlikle teshilullahu Teala. Allahu Teala mesela suduru daisen emrine vermiştir. Elbiyaya Allah. işte burada lazım var ya sepet gibi kafa. Buraları var ya, enine boyun açacak. Yine bir kitap aldım dün. Aa, bunları konuşuyor işte. Evrende işletme, ilahi işletme. Allah-u Teala nasıl mesela işletiyor kainatı, onu inceliyor. Kezerga teskiullah itaale elmiye ne? Adamı sağsı işletme İşletme fakir mezun. İşletmeciliği, Allah kainatta nasıl bir işletme uyguluyor, bunu şahidiyor. Gök'te mesela milyarlarca, trilyonlarca yıldız var diyor. İnsanlardaki diyor, moleküller de diyor, gökteki yıldızları temsil eder diyor. Falan. enteresan enteresan bir cealnâ kelimesi üzerine gidiyor. Şimdiki hiçbir tefsirde o izah göremezsin. Onun için, her zaman söylerim, şu anki tefsirler Kur'an-ı Kerim'in yüzde 10'unu yüzde 20'sini yansıtıyor. En fazla. O kitabın ismi ne oldu? Kardeş iki iki file kitap aldım. <gülüyor> yani, yani evrende ilahi işletme mi ne öyle bir gibi dersini bilgi yayınlarından. Eki vakizler geç teskürullah te almiyya ve severgaya. Allah mesela suları gene insanı müsahkar kılmıştır. Niye li yer kebha? Takim mesela insan suların üzerine binirse de biri. Ondan sonra o sular sayesinde kazanç sağlayacak. İmma yaktası biri ibni yaktası bir ibni Adem, ibni Adem'e ya yani nahas olan bir takım şeyleri yani. Küllizal gibi bütün bunlar mimma yedulla neyi gösteriyor bunlar? Abla en insan piyazal alimi, insan bu kainata kerris, irisi ilmatvoye. Yani izi takip edilen bir reis'tir, o kadar. Kainatta reis kimdir? Insandır. Peki insan nedir? Metbudur, imamdır. Bütün kainat onları karşısında bir cemaattır. Allah, Allah, şöyle bak ya, insan bir imam diyor, ondan sonra arkadaki ise bir cemaattır. Yani insan bir devlet başkanı oluyor. Peki Emirin altındaki bütün insanlar da, şey bir bütün da emri altındaki insanlar gibi oluyor. İnsan. Allah. Allah Ya Rabbi! Ve Melikil Muta, a. sanki insandır peki Meliki Muta, a. yani itaat olan bir kral gibidir. Vaküllin Masihahu, insanın dışında ne varsa hepsi ve Rıâyetu o onun bir şeyi Raiyesi Tebaası gibi oluyor ve Tebağınle Hu, aynı zamanda ona tabi bir cemaat oluyor. Kainat senin sana cemaat olmuş. İnsan nereden gidiyor? Düşün şimdi bak burada ne çıkıyor. Hak diyor ki, bıman ahya. Ahya fikirin Ahya tam tersi. Ve man oraya, bir insanı iyi eden, bütün insanı, mesela bütün insanları iyi etmiş gibidir. Bir insanı öldüren ise bütün insanları öldürmüş gibidir. Şimdi buraya bağlı kalarak oraya bir izah yapacaksın. Bir insan kurtarmak, bütün insanları kurtarmak gibidir. Bir insanı peki şey yapmak, öldürmek, bütün insanları öldürmek gibidir. Neden? İmanı getirelim. Ennehu sâlesyon Peki, yani mesela ordu mesela savaşıyor değil mi savaşta? Eyvallah! Peki, birinci efendim yani dikkat edilecek ve muhafaza edecek olan şey nedir? Sanacaktır. Ordu sancak kaptırırsa her şey bitti. Sancak gitti. Evet, sancak işte sancak ne? Ordu'nun sancak düşman kaparsa her şey bitti. San no, ne ne varsa yap. sancağı kaptırmayacaksın. sancak artık teslimiyet <gülüyor> tek yani. Devleti teslimiyettir. Hocam reis de başkanı sancak değil mi? Ya tamam, ben şey demiyorum. Ben ona misal veriyorum buradan. Tamam. Yani sen mesela diyelim ki reisi öldürdün, bitti. Çobanı öldürdün, davarları bir tekme dağıldı aldı gitti. Bu iş böyle. اَنَّهُ السَّالِسُ بَعْتِ كَرِمَةً مِنَ الْمَدٰيِّ Meti'i medihlerden üçüncünü de peki kavlihu. Mevla'nın şu sözü, وَرَزَقْنَهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ biz insanlara tertemiz rızıklar verdik peki. Ve zâlib niye? Değerler Çünkü gıdalar var ya... E, Ağzîyete... Gıdalar var ya... اِمَّا حَيْوَانِيَّتُنْ Ya hayvansal gıdadır... وَاِمَّا ve نَبَاتِيَّتُنْ veya da bitkisel efendim gıdadır. Gıdalar ne oluyor? yer diyor. Hayvani gıdalar var, bitkisel gıdalar var. Evet. ve <gülüyor> الْقَسْمَيْنِ <gülüyor> <gülüyor> Her iki kısım var ya... اِنَّمَا يَتَغَزَّلْ اِن İnsan peki bunlardan evde gıdalanıyor bir el tafi envaya. Peki bunlardan en latifi en temici ve eşrefi Aksamiha en efenyen yani kıymetlisini insan kullanıyor. Badet tenkıye et mükemmel bir yani temizlik yapıldıktan sonra vata fil güzel bir sonra ve na Balvi güzelce olgunlaştıktan sonra gıdalar insan ondan sonra bunlardan istifade ediyor. Peki, وَذَلِكْ La لَا illa lil insani. Bu sadece insan için oluyor. İnsan mesela besmele kesiyor, besmele yiyor. Bilim kişi şey bile alsan yani, bir koyun bile alsan kurbanda, iki üç gün mesela hayvanı icabında cife yiyen bir veya pislik yiyen hayvansa, iki üç gün bekleteceksin diyor, icabında temizlenecek diyor. Hayvanı kesiyorsun, bağırsaklarını temizliyorsun, şu bu vesaire falan filan, en güzel yerlerini hep yiyorsun vesaire. E, yani kalkıp da hayvanı icabında başka şeylerini yemiyorsun ama öbür varlıklar öyle değil. On bir saldırdı mı yani e, insanın tabiatına uyan uymayan her tarafın insanı söyle değil. Elmayı alıyorsun, yıkıyorsun, içindeki çekirdekli kısmını çıkartıyorsun. Ne bileyim işte portakalı içini yiyorsun, kabuğunu çıkartıyorsun. Karpuzun içini yiyorsun, kabuğunu çıkartıyorsun vesaire falan filan. ...en eşref yerine, hatta karpuzlu kesin da bir de dilimin ortasındaki çekirdeksi kısmını yiyorsun. Hadi! <gülüyor> Patatesi soyuyorsun, kabuğunu yemiyorsun, içini yiyorsun. Soğanı desen kabuklarını yemen için yiyorsun. Cevizin kabuğunu yemiyorsun, fındığın kabuğunu için yiyorsun. Hatta için üzerindeki zarı da çıkartıyorsun, o beyazını yiyorsun. Hadi! اَوْزَلَكْ مِمَّا اَلَّا illa اِلَّا لِلْا Bak bütün bunlar peki kim için oluyor? İnsan için oldu değil mi? اَنَّوَ o Dördüncüsü peki? Yani bir portakaldan hareketle insanın ne kadar mükerrem ve muhterem olduğunu anlayabilirsin. Kışın mesela don yapar değil mi? Portakal mesela mandalin diyelim. Sana buz gibi sert. ...katı odun gibi bir portakal ve limon da gönderebilirdi. Ama Allah-u Teala kabuğuna alkol koyuyor bir nebze. Bu alkol peki don tesini önlüyor. Halile efendim böyle sünger gibi portakal gönderiyor peki. Burada ne vardır? Sana efendim de gösterilen bir saygı vardır. Bir hürmet vardır. Mevla sana bir değer veriyor. Ondan sonra e, sen bunları hiç düşünmüyorsun. ondan sonra yine Allah-u Teala tavrı koyuyor. Adem! bahsa en-nuru dördüncüsüdür peki bu ayet-i peki insana medih olarak ondan sonra ortaya konan dördüncü gerçek nedir kavli fezzalnahum ala kesirin mimmen khalakna tafdila dördüncü nokta bu biz insanı yarattığımız birçok şeylerin üstün kıldık değil mi buna bahsan oğlum burada iki tane nokta var diyor iki bahis var el evvel yani fi evvel Bak, Allah ilk ayette ve dedi? اَلَا كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمَا وَقَالَ ف۪ي آخِرِهَا وَفَدَّلْنَا هُمْ عَلٰى وَرَدَّلْنَا هُمْ dedi. وَلَا بُدَّمْ لَا الْفَرْكِ بَيْنَا اَتَكْرِمْ وَالْتَفْدِيلِ Bak şimdi, tekrim ile taftil arasında bir fark olması lazım. Tamam mı? Allah aynı şeyi tekrarlasın ki? Değil mi? O zaman ne, taftil ne? İkisi de hemen hemen aynı şeyi söylüyor. Ee, ne farkla gerekmiyor burada? bir fark olması lazım ve illa aksiyade tekrar o. yani tekrar lazım gelir. Allahu Teala aynı şeyi bir daha bir daha söylüyor. Allahu Teala niye böyle yani gereksizce uzatsın ki Allahu Teala fuzili kerem yapmaktan müracaat değil mi ya. akrab. Burada efendim, aklı en yakın verilecek izah şudur. En yuqala şudur ne benne taala Allahu Teala ta faddala insana insanı üstün kıldı ala sairil hayvanati diğer canlılara bi umurun xilkiyetin tabiiyetin zatiyetin yani insan özünde bulunan yaratmaya dayalı efendim yani bir takım işlerle Allahu Teala insanın diğer hayvanlara üstün kıldı ne verdi mesela o xilki ee, tabiî, zâti, insanın mayasında bulunan yaratma ile alakalı müstesna özellikler müstel akli, tamam akıl ve nutki, idrak ve şuur ve l khatt ve surat-il haseneti ondan sonra tatlı sima ve l-kâmet-il medîdeti bu kuzun böyle boy surat-i hasenet aklıma geldi geçen pazar e, bir çocuk vardı burada kirazdan geliyor mektubat dinlemeye işte bu geçtiğimiz Temmuz değildi, öbür Temmuz'da ben Umre'ye gittim ama benimle beraberdi. Dersten sonra biraz benimle konuştuk burada. Ya hocam dedi bir sıkıntım var diye ya. ne yapacağım dedi. Ne oldu oğlum dedi ya? ya? Hocam benim ders hakaret değil abi, yanlış anlamadı. Allah dedi, o arkadaşıma dedi, hocam bir güzel tatlı bir simo vermiş, bir bakmağı beğenmiyorum dedi ya. Bak hocam gözlerim var, yakıp kırmızıya dedi. Uyku beğenmiyorum, olmaz doğru çıkılamıyorum, Dersi almıyorum. Kalbim dedi, hep onunla eşlik olacağım dedi ya. Onun çok çok güzel bir ders yapıyor. diyor hocam, derste bana ileriyim diyor. Ama hocam diyor, dar tatlı bir sima. Ben ne yapacağım ben? ben, ben perişan adamım hocam diyor ya. Doğru diyecekim ki yemiyorum diyor. Uykularım bozuldu diyor. Ders yapamıyorum hocam diyor. Ben, ben ne yapayım ben? Güzel de giyiniyor Hocam güzel bakıyor diyor. Ben perişan adamım. Ben dedim ona oğlum. Diyor. Bunu kim yarattı? Allah yarattı. Peki sen e, o komoya gördün ama şöyle düşün. Ulan bu bu kadar güzelse ya bunu yaratan ne kadar güzeldi? Kafamı oraya tak Kalbim buymu demeyecek Bu Hı. Başka fena bir şey diyor. bu i fıkıhta yani teklifin yapılmasının birkaç tane şartı var, diyordu Abdülkerim-i Zeydan. Bir tanesi, teklif ne olacak? Magdur olacak. Yani insanın yerine getirebileceği bir şey olacak. iki umuru vicdaniye, ben olmayacak dedi. Hatta resul aleyhi ve s.a.v dedi ki, orada mesela Allahümme hâdâ kasmi Ya Rabbi, eşlerim arasında yaptığım taksim bu. Bir gece buna, bir gece buna, bir gece buna, tamam mı? Ondan sonra, emlik ondan sonra Fia Telik em ama senin sahip olduğun ondan sonra benim sahip olamadığım şey diyor yani fel ahiz mi Allah inna ve qasmi. Ya Rabbi, abi yaptığım taksim diyor benim taksim diyor felma em yani muhte bir oldum yok Bildim bu taksim yani bir gece bir hanıma bir gece bir anman ki falan oiz Beni savaş çekme Allahım. Fiima, fiima temliki böyle emlik yok. Seni sahip oldun, benim sahip olamadığım durumlarda efendim yani beni savaş çekme. Yani kalbim eğer bir eşime biraz daha fazla meli diyorsa, yani bunu değil Allah'ım işte. Bu Dolayısıyla bir içten gelen bir sevgi, aşk yani. Yani burada şey halacığa sordum dedim hocam dedim yani bu nasıl olacak bu? Aşkın dedim frenlenemeyen bir bir, bir, bir durumu var. Anlaşıldı mı ee, o zaman bir adam çılgınca birisine aşık olduysa ne yapacak peki bu insan? Aklı başından gidiyor ondan sonra. bu mazur mudur, mescum mu? İşte diye diyor vesaire. İşte orada e, mutlak bir celaha mesela. Vurdu mesela, aha, kurtaramadı kendisini. Sürekli onu meşgul ediyor. Tasavvuf tarikatta mesela, aşkıyla eriyip yok, onlar, yok olanlar var, sabun gibi eriyenler var. Yok olanlar var peki. O gene diyor işte yok iradesine sahip olacak, şey olacak, evet, böyle olacak ama ben şahsen ikna almadım yani. Nasıl olacak peki bu? Ona aşık bir fakir sos. Ocum Yakup Ali İstemas, Mustafa Ali İstemas, Mustafa Ali İstemas niye dedi? O da aynı değil miydi? Yani Cemali ya, Güzel. Ya vallahi adad aynı abi Baksana gözüne katarak indi şey Yakup Aleyhisselam. Var, önce basit, aşkın yönlendirilebilir tarafı var mı hocam? İşte hoca diyor ki öyle değil, diyor. yani işte yönlendirilebilir diyor. Ama yani... Öyle nice şeyler var ya, böyle öldü gitti ya. Mesela Gönem dedi, öyleydi mesela. Sevgini <gülüyor> çok sevdi, Ankara diye. Ondan sonra... Ya Rabbi dedi, benim ömür mal ona ver dedi. Bu ölmesin ben öyleyim. Merala'da doğazan kabul etti. Ganem dedi, o an küt indi aşağıya. Mesela Ankara'ydı, tekrar efendim döndü konudan, yaşadı büyük bir zamanda. Ama Ganem dedi, gitti. Buyur şimdi. E bir de, aşk bu. Ne söyleyecek tekrar? Sultan Fatih, Şeyh Vefa'yı ziyaret ediliyor. Sultan Fatih'in cenazesini Şeyh Vefa kıldırdı. Ee, hatta Şeyh Vefa'ya giderken mezar orada, sol tarafta. Sultan Fatih ziyaret gitti, tabi hiç şey, yüz vermiyor ona, ondan sonra şey defa Sultan Fatih geldi ziyaret etti ona. <Gülüyor> Oturdu konuştu böyle resmi resmi, sonra ayrılıp gidiyor Fatih, böyle kenarına göre böyle. böyle. Gizliden böyle bakıyor, başlıyor ama. Seni Ama seni yanında başlarım. şey Şeyka falan. E, ne zaman ki canavar gelde gelalo bak e, ne otala ne zaman ki peki arada o insana teklif etti bir vasıfızalı kela akli ve fahmi bu akıl ve anlayış sabir akaidil hakkati <Gülüyor> yani doğru inanç ve hakikatleri elde etmeyi ve ahlakil fadilleti ondan sonra e, fadil yani üstün ahlakı elde etmeyi ee, allah Teala insana peki arz edince fel evvelu onun birincisidir peki summinna-u Teala aradau yok, incisi mincesi yok bunun summinna Teala aradau allah Teala insana akıl peki e, bu akıl nedeniyle, anlayış nedeniyle neyi peki teklif etti? Doğru mesela akideleri ve inançları elde etmeyi üstün faziletleri fel evvelu birincisi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 yani semittin notala arada bir vası zekil ki hesabını gidiyor ama ben ona da bak birinci şey abi korega var ya vel akrabu adam en yukala en yukala ki taala tadal insana saim priya fi umuri haqiqiyye min tabi'atin zatiyatin bana filan Peki onların ne oluyor peki tekrim tekrim aşağıda mesela ne verdi peki onu da Hocam şu şey değil mi? Deli akıl falan dedik. Sabrakay dedi. Hakikati bu birincisi ikincisi. Ben önce de düşündüm Hı. de öyle düşündüm de. En yakın mı? Şiş i̇şte yukarıdaki, yukarıda akıl var ya. Burada akıl var yani. Bu tutmak olmuyor. O zaman mecburen burayı yıkacağım orayı. Yani mesela. Ee... O kadar mesela akıl, makıl, fehim, mehim verilince peki doğru itikad, doğru inanç mesela, tamam mı? Bunların mesela elde edilmesi ne oluyor? Tekrim oluyor. Peki, ahlakı fadile ise tavdil oluyor. Hayvanda ahlak-ı olmaz. Ama hayvanda akaid-i olmaz. İşte yani bu şey, tekrim şeye vuruyor, akaide vuruyor, şey tavdil, ahlaka vuruyor. <gülüyor> Al-Bahşusani ikinci bayi peki evet Allahü Teala, lâm yekul Allahü Teala şöyle demedi ve fadılallahum alikülli biz insanı peki her şeyden peki üstün kıldık böyle demedi. Belki şöyle dedi ve fadılallahum Allah kettirimim biz insanı peki birçok varlıklardan üstün kıldık diyor. Hepsini demedi Allahu Teala bir kısmından üstün kıldık diyor. Hazir yıldurum ale. Allahü Teala'nın yarattıklarına ne vardır? Şeyun öyle bir şey vardır ki, La yikunul insanu. insan peki olmuyor? Mufaddalan alehi. Hastalıtı mahlukatı Allah Teala şeyun ki, La yikunul insan mufaddalan alehi. Demek ki mahlukat içerisinde insanın kendisine e, üstün kılınacağı e, bir şey de, e, e, yani. Hasan mevcuttur fi mahlukatillahi teala Allah mahlukatında vardır. Şey öyle bir şey ki layıkün olmuyor. El insan insan huday ona üstün olmuyor. Bu ayetten bunu anlıyoruz. Yani çoğundan üstün ama üstün olmadığı varlıklarda vardır yani. Bu ayet bunu gösteriyor. Ve kullun ma ve kullun ma asfata yani böyle insandan daha üstün bir varlığın olabileceğini iddia eden insan var ya e bu kısmı söyleyen var ya, Kale demiş ki ''İnnehu ve'l-melâiketû'' Bunlar melaike-i kiram. O zaman ''felezime fe el-kavlû'' O zaman şunu söylemek gerekiyor. ''Beyannel insan'' insan, ''Leyse afdala minel-melâiketî'' ''Melaiklerin üstün değil'' demek lazım gelecek. Halbuki ''belil melekû'' ''Bilakis melek afdala minel-insâni'' ''Melek nedir? insan üstündür'' ''Va'zal-kavlû'' Bu görüş ''mezheb-i ibn Abbas'' i̇bn Abbas'ın görüşü bu. Melek insan daha üstün. Vaktiyar Zecaci, İmam-ı Zecac'ın Alâ ma gavâhul fil basîti İmam-ı Vâhid'in basît adlı kitap göre İmam-ı Zecac'ın görüşü budur. Ve âlem, enne hadir kelam, müştemâle bahsini. Bir dakika dur bakalım şimdi diyor ağzı. Melek müslün, insan müslün. Ahaduhuma, birinci bahis şu. Enne el-enbiya peygamberler افضل daha üstündür. emin meleiketu meleklerim daışındır. Bakasabaka zikra azin meselati bil istiksa'i. Enine boyuna bu konudaki mesela anlattığımız daha önce geçti fi suret Bakara. Bakara suresinde geçti. Fi tefsiri Kavl-i Arabi iskunna lil meleke secdu li adama. Tamam mı Adem. Oraya bakalım diyor. Bir. Tefsiri gibi bari başından sonra bir olacaksın. Öyle demiştik zaten. Rahmet. <gülüyor> <gülüyor> Vel bahsü Sani peki. Bu millet nasıl televizyon seyretmiyor? Nasıl peki oynamayız? Tuhaba gitmiyor peki. Öncelerim mi hocam? Telef etkiyi bazı şeylerle, maişetlerle... Anam, yüklümeyi Hava şimdi mesela soğuk. Yaz kılıyorsun. Saat yedi, yedi. bitiyor vesaire. Ondan sonra oturulan iki saat, üç saat... Git gidebildiğin Bak ne oluyorsun? Görüyor musun? Ne kadar muazzam dinlemler yapıyor Allahü Teala. İnsan ki kainat insan eksenli. O işte evrende işletme kanunu anlatan kitap diyor. Bugün akşam diyor çok en test test bir yani Allah razı olsun diyor ki Kur'an'da diyor tümden gelin vardır diyor. Bilindiyse tüm'e varın vardır. Kur'an'da Allah Celle Celle önce kainatı ele alır diyor. Tamam mı? Bütün kainat işler ondan sonra gün insana gelir diyor. Bilim ise diyor önce konuşa gelsin. En avam el meleketi, avam melekler var ya. Hani avam Müslümanlar, avam insan gibi avam melekler, sıradan melekler var ya. Ve avam el müminina. Avam müminler. Peki eyüme efdal? Peki hangisi daha üstün peki? Avam melek mi yoksa avam halil mi daha üstün? Minhum men kâle bi tafdil'l mü'min 'ala'l meleike, ulamadun avam mü'minun avam meleken dâcin diyenler var. Vahdet <gülüyor> aleyhi. Bu efendim kavle dili getirmişler. Bi maru'i an Zeyd ibn Eslam. Zeyd ibn gelen rivayetleri dili gösteriyorlar. Enâka demiş ki: Kâletil meleike tu, melekleri ki: Rabbena ey Allah, rabbimiz. İnne kesen âtayte beni Adem'e eddünya. Adem'e peki dünyayı verdin, ya külüne fiyya, o dünyada yiyecekler, ve yetenamûne, oradan nimetlenecekler, ve lem tu'tina zâlike, sen bize bir şey vermedin ki, fe a'tina zâka fil âhireti, bize de peki, bunları ahirette verdimiş mülekler, fe kâle, Cenab-ı Hak demiş ki, ve izzeti ve celâli, İzzet ve celâlime yemin olsun ki, la aj'alu zurriyete mâni khalaktü kendi kudret elimle yarattığım varlıkların zürriyetini Adem ben kılamam. Kemen kulle ve kun fe kana. Kun ol fe kana ol. O da oldu e diyerek efendim yarattığım varlıklar gibi kılamam demiş Allah Celle Celaluhu. Vakale Abu Hurayra Radiyallahu anhu Abu Hurayra ki el müminu ekremu ala llahi min el meleketillezine maş'en arzenihim khangazunihim. Kim diyor? Peki, Mevla'ya göre, peki meleklerden daha üstündür Müslüman. Şuradan var ya... Herkes kendi gücünü bilir yani. Ben buradan mesela seni ekmekler yaparım, ne börekler, ne çörekler, ne poğaçalar, ne simitler yaparım ben şuradan. Ben Allah bin Abbas yasal. da aynı şeyi söylüyor. Kabe, Kabe diyor. Yani Kabe olduğun için gururlanma diyor. Cenab-ı Hak Celle Celalem Müslüman senin daha mükerreme muhterem yapmıştır diyor. Herkese evradahu'l vahidi fil basiti iman vahidi basitinde de böyle diyor i̇bn Abbas'ın kavrine göre, Ebu Oren'in de buyurduğuna göre melek insandan nedir peki? Avam melek, avam insandan üstündür. Ve ammel kailûne ve ennel melek Fekir, ne oldu? Ne oldu, yukarıda? Bir insanı söylediğinize buyurur adı Vâb-i Abbas'ın. Ne Kardeş şey bu canım. Bu veriniz üzerine bir şey var mı? şey bu insan melekten Evet. İnsan melekten üştün. Ben melek evet. aileyonu Genelde peki genelde melek az kırar ne deniğe mevla Adem'i mı kırarım diyor. Demiyor ki burada meleğe. Oğlu -hakika, bu söz var ya temiz sükun bir delil-i hitabi. temessük bir delil hitabi. Cenab-ı Hakk'ın burada hitap deliline tutunmadır bu. Yani Mevla Mevla ne söyledi? Beni Adem söyledi, ölesi o üstündür demektir. Niye peki bu hitap deliline tutunma? Niye böyle? Niye? Lenen takrir delili peki? Çünkü bu delilin takriri var ya izahı en yukarı şöyle denilmektir. Enne taksisel kesiri bi zikri yani, e, kesiri, birçok şeyi mesela zikre özel yapmak, yedüllü, neyi gösterir? عَلَى اَنَّ filkalili bir الْقَلِيلِ بِزْزِدِّي Demek ki yani, durum, e, kalilinde tam tersinedir. Tamam mı? Burada şimdi yani فَدَّ اللّٰهُمْ عَلَى كَثْرٍ مِنْ Kesiri mesela e, yapınca otomatikman ne oldu? Kesir olmayanların da insanların üstün olabileceği anlaşılıyor. Yani, mı? Az bir Özellikle işte bunu bu, buna ne deniyor peki temel sökün bir delil kitabiyi yani ifadede ifadenin ortaya koyduğu delile tutunabiliyor tamam mı? Taksisür kesir zikri. yani çoğu çoğu peki yani e anlatıma bahis konu yapmak varlıkların çoğunu mesela T'ye alarak yani anlatıma girişmek e bu neyi gösterir peki? Ya dola ala an alhal fil kari bidddi tamam mı? Yani Ağzında ise durum tam tersinedir. Cenab-ı Hakk'tan nevmele <gülüyor> kefirin mümane halakna tebdeyle dedi, değil mi? Birçok varlıklara biz insanına yaptık mükerrem kıldık. Bu neyi gösteriyor? Birçoktan olmayan az varlıklarda ise o az varlıklar insan üstündür diyorlar. O zaman ne oldu peki? Birinci, bir... Melekler ne oldu, üstün oldu. <gülüyor> evet, bu. O da buradan yakaladı meseleyi. Bak görüyor musunuz yani? Şimdi, bak, burada şimdi burada şunu demeyeceksin bak. <gülüyor> Ya bu ne oluyor ya Allah Allah. Öbür adamı diyor yukarıda. Ha ve işkun edildi mülk etici dili Ademe. Orada cana melekleri Ademe secde yaptırır. Secde yapar mı daha üstündür? Secde yapılan daha üstündür. Secde yapılan daha üstündür. E adam diyor ki ha burada anlıyor ki Adem daha mükerrerdir, değil mi? Hı. Daha muhteremdir. Eyvallah Hı. gitti. E bu diyor ki ha bak buraya diyor. Babatların mülk etici makinde beni Adem diyor Allahü Teala. Bak şimdi, yani Kur'an'da öyle bir esneklik var ki. Yani hem meleklerin üstünlüğü efendim yani e, savunuluyor hem de insanın üstünlüğü savunuluyor. Bir yerde mesela meleklerin üstünlüğünü savunurken a onun kavlini kullanırsın. Bir kavle göre peki ondan sonra insanın üstünlüğünü savunurken aha burayı kullanırsın. Ya iki de, ikisi de olur mesele vesaire, vesaire. Bu Kur'an'ın bir de böyle bir özelliği var. Azur Rahman belok okuma derle tefsiri. Yani burada yani e, birden fazla yani yorumun olabilmekliği efendim yani bir eksiklik değil. Ya yani e, doğrunun birkaç türlü olabilmesi de Kuran'daki mana zenginliğini gösterir. Değil mi? Evet. Hocam. Ha. O zaman sen ne yapacaksın mesela? İnsanın peki muhterinden ve münkerinden bahsederken bir yerde konuşurken alası muhakerena bir adam dersen. Bu ateke müntefsirin bakımdan böyle deniyor ondan sonra. Ha Diyelim Allah'ın meleklerine imandan bahsediyorsun, değil mi? Hmm. Meleklerin güç ve kuvveti, Allah'la peygamberler arasındaki mesela vasıtası, bundan sonra işte ah, Azrail, Mikail, İsrafil, Cebrail vesaire, bunları konuşuyorsun, azamet ve celilleri yapıyorsun, o zaman da yani gidersin ve iskunleri, meleketi, şey nedir? Hmm, işte meleklerin ha, İbn Abbası kullanırsın, yok şey değil, abusun son tarafı kullanırsın, vesaire, değil mi? Onun için yani, e, mananın birden fazla olmaklığı Kuran-ı Kerim'deki mana e, dairesinin daha çok geniş ettiği için Kuran-ı Kerim mana zenginliğini yansıtıyor. Melekler yemez, içmez değil mi hocam itikatta? Haliyle evet. oruç tutamıyorlar değil mi? Onlar, e, onlar sürelikli Cenab-ı Hakk'a ubudiyetle meşgullar. Ya yani oruç gibi bir şeref insana ait mi? اُسَدْبِهُنَا لَيْلَا اُنْنَا لَا يَفْتِرُونَ Gece gündüzü böyle tespih ederler. Hiç tembellik göstermezler diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Bu muptak insan değil değil mi hocam? Yani Müslüman. Yani. Mü'min kaydı var hocam. Normalde melek insandan hani. insan üstün. Ne? E bu öyle mü'min insan üstündür. Biz mü'min diyoruz da. Allah mü'minleri konuşuyor burada. Baştan söyledi ya. Normalde melek insandan üstün ama. Mü -min olan, evet. Mümin olan, mümin kaydıyla. Ile... Şimdi onu izahını yaparken e, insanın üstüne alırken diyorlar ki işte Razin yaptığı gibi insan da hem ruhu var, e, melek tarafı, hem de peki şeytan tarafı. Dediyse insan da hem alemi ulvi var, hem alemi sübli var. Şimdi insan melekte zaten melekte nefis yok ki yani insan gibi içinde oraya çıksın. Mevla ona ibadetten başka bir şey vermedi, bir karakter vermedi. Ama insan öyle değil ki, insana bir şevet verdi, bir hayvan taraf verdi. Dolayısıyla yani onunla dövüşe dövüşe, dövüşe, dövüşe, dövüşe, dövüşe, dövüşe tabii yani yükseldiği için bununkisi daha üstüne oluyor. Mesela bir insanın Maraş'a olması için ne olması lazım? Savaş kazanması. Savaş kazanması lazım, ondan sonra. Ama savaş kazanamayan kalite oluyor. Şimdi insan da aynen böyle. mesela İmam Rabbani işte kalp, yani ne alıyor? Kalp efendim ruhla nefsin efendim dövüştü ring oluyor. İki tane boxser var. Birisi ruh, birisi efendim nefis. Ama diyor ruh. Efendim daha bedenle koalisyona girmeden önce Allahü Teala'ya tazarı niyazı, ibadette meşgul olan bir varlık konumundaydı. Ne zaman ki Allahü Teala belki onun nefisi adaş yaptı. Bu sefer kavga başladı. Ruh istedi ki eski ibadet halime ne yapayım, sahip olayım, nefis bırakmıyor. Nefis de istiyor ki, aburuh benim çünkü köpeğim olsun, ben nereye gidersem o da peşimden gelsin. İşte orada, orada, yani, ee, anladığım kadarıyla Allahu Teala ruhu takviye gönderiyor. Peygamber gönderiyor, ilahi kitap gönderiyor, din gönderiyor ki ruh takviye Aslında nefsini nakavt etsin diye. Kul şimdi burada, peki dini imtisal etmez, intisap etmez, Kur'an bir kenara, ibadet taat bir kenara vırsa, netip sonra ruhu ne yapıyor? Hegemonya altına alıyor, i̇şte ondan sonra sen bir varmış, bir yokmuş, okus pokus oluyorsun Adem'in. Yani dünyada kavga ve savaşların var ya, temeli, özü budur yani. Temelde insanın kendisinde savaş var. Ruhla nefsin savaşı, sonra o dışarıya, ...insanları patlak veriyor, yayılım gösteriyor. Ama asıl hı kavga hı burada. O kavganın mantığını anlayamadığımız müddetçe yok. Bu tamam. Tamam. Bu benim sağım olsun dedim ya... ...bir ring gibi, bir boksör gibi. Peki, hı. eğer yani ruh kalbi Kemursa oluyorsun iyi kalpli insan. Hı. Nefis kalbi hakem oluyorsun kötü kalpli insan işte. Hı hı. Ve kalp sürekli, hı hı. ondan sonra... Hangi tarafın yani hakimiyetine girdiği söyle. Türkiye şu an Amerika'nın güdümünde, Avrupa Birliği'nin güdümünde. Öyleyse her şeyi bak ne yapıyor? Avrupa'ya göre standart izletme çalışıyor. İslam'ın güdümüne girse her şey icabında. Yani kendindeki mesela mekanizmayı bir çöz, dışı anlamak yani sorun değil. Bunun Avrupa'nın geldiği yerde melekten üstüne Tabii. Nefis, Nefis, yani aa, kavga yani. veriyorsun. Evet. Melek ise Allah-u Teala onu gelin gibi süslemiş koymuş bir yere bitti. Öyle duruyor orada. Nefis yok ki, günah işlesin de ondan sonra yükselsin gitsin. İşte Allah, tamam mı? Allah, alem, insan. Allah, alem, insan. Ha bu üçgeni iyi incelemek gerekiyor. Üstünlük itaat kazanılıyor o zaman, Nefse galip gelip de itaat ettiğin zaman meleklerin üstünde oluyor. Melek zaten otomatikman itaat. Öyle yaratılmış zaten. Başka bir şey yapamaz. İste ne demezler? La yeste kburun ibadeti. La yeste kburun. Yani Allahü Teala ibadetsiz sizi yapmamazlar yani. Mecburlar Allahü Teala'ya ibadet yapmaya. Çünkü Böyle yaratıldı bunlar. Yani şu saati şuraya astın, tamam mı? Hep burada durup bakacağım bana bitti. Bu saatin kalkıp da şuraya gitme imkanı yok. Böyle ama değilsin ki. Sen fırıldak, aynen bir lodosu rüzgar. Bir böyle esiyor, bir böyle gidiyor, öyle gidiyor, böyle gidiyor. Ya bu bir şekilde sok da, bayağı insan aynı motosiklete benziyor. Bir öyle gidiyor, böyle gidiyor, bir öyle gidiyor. Ya git işte bir türlü git lan böyle, Yok öyle değil. Oynuyor çünkü ön tarafa böyle. Mesela en zor dünya duvarı demiyordu. Mesela meselik. Mesela, meselik. Mesela En zor dünya Namaz. <gülüyor> <Öyle zikrullahi> ekber. En <gülüyor> nâzetebiyyat Şey vardı... Güvenel Dursun Efendi, Efendi Asiteler hocası vardı. Aleyhisselallah rahmet eylesin. O, bu Süleyman Efendi Asistelerini kururken, ki, bizim bir İslam tarihi hocamız vardı derdeki çünkü iyi de hoca idi yani. Bunu gördermişler. Yani. Küçükken direkt oruçlara, oruç Böyle şu namazı, bir kıl açmış. <gülüyor> Oruçta giriyor canlar. "Yine Sabırdan Yaşar Nur Öztürk ilçesi vardı. Camlısıcı diye <gülüyor> Trabzon'da. Çok kuvvetli hoca idi demiş. Ben tamam arkadaşa demiş ki bana bak sakın ha Sakın ha, ben namaz namazı namazaya kaldırmayacağım. Yani uykum var, uyacağım demişim. Hocam o namazı inkar ettiğinden değil yani, kalkamayacağından mı yahu da? Bu ne kadar da, şartında, melek ile iman neden var hocam? Yani peygamber iman, kitap iman. Ben böyle, ne demek ki? Ben ne demek Şimdi e, şeyden ne bir terkasyu gölünden e, su alan borular, bir renatoxin taksinin içine sıcağa kadar beş metre çaplı da boru. Peki o beş metre çaplı boru üç metre çaplı boruya ne giriyor oraya? Evet, üç metre çaplı boruya efendim e, suyunu almak için arada manşan kullandık. Bir tane beş numara kullanılıyor, bir tarafta üç numara uyuyor. Şimdi diyor ki bu manşam gerek var? E kardeşim beş numaralı borudan, efendim sen üç metre çaplı ve neticede senin evinin yarım parmak boruyla o giriyor. Boru kademe kademe, derece derece derece derece bir şey olsun, sen evine su gelsin. Şimdi buna cevap versem diyeceksin ki, peygamberine gerek vardı, melek varsa, direkt her insan Allah-u Teala indirseydi. Yani şeyine gerek var, peygamberine ne gerek var. Aradaki manşon. Allah-u Teala, şimdi melek, lat-deşaltı e bir manşon gibi, bir tarafa Mevla'ya bakıyor, bir tarafa aşağı bakıyor. Motorun alt kapağı var, üst kapağı var. Conta var orada. Conta bir tarafa aşağıya bakıyor, bir tarafa yukarıya bakıyor. Dolayısıyla efendim... Ee, ...gerekler... Başka bir anlar varmış. Başka bir mana, başka bir nedenden varmış. Yani o nedenden dolayı meleklerine iman devredilmiş. Değil mi? Ya Cenabı ı Hak direkt mesela ya... Şimdi Mevla öyle bir nur ki diyelim... ...yani halis bir nur... Ee, ...ki yani doğrudan tecelli etse belki yıkacak, kavuracak ortalığı Allah Celle Celaluhu. Ne yapıyor Mevla işte bir aracı kullanmıyor. Yani melek ancak mevleven muhatap alabiliyor. Aslında melek konusunda var ya son derece şey incelime değer bir şeydir. Yani. Çünkü hani meleğin e, varlığı e, dini e, sağlama ve dinin hakiki ve gerçek bir sistem oluşunu izahta müthiş bir rolü var. Eğer oradaki itikatte bir sakatlık olsun Allah göstermesin yani insan patlayı gider. Onun için, el elhabaik diye bir kitap vardır film elhalaik diye. Ondan sonra şey Sıra ciddi Efendi'nin var, el-i'man bil-melaike diye. Hatta yine bir doktor yapıldı, meleklere iman diye. Ondan sonra orası mühim. Bu, bu Allah Celle Celalu yani öyle veya böyle, kendisindeki mükemmelliği şey yapması lazımdır. İnsana aktarması lazım, insana göndermesi gerekiyor. Ki Gavul burayı anlayamıyor. anlayamıyor diyor ki, Muhammed diyor cinlendi diyor. Cinler diyor Muhammed'e bir şey söyledi vesaire. Meleği bir türk alıyamıyor. Ama şey var yani, e, melek, dağsını istersem var. Ama bir defa, suyun bir defa şeyinden kurtulması lazım ona. E, baskısından kurtulması lazım. Şimdi insan da aynen böyle, yemek, içmek, şu, bu, vesaire falan filan. Bunlar gerçi var ama, bunlar hiçbir gözünde değil. Bu, bunlar bir ağırlık gibi bunlar, senin anlayacağın. Bu ağırlıkları efendim bıraktığın takdirde bu sefer sen şey oluyorsun. E, o alemin kuşu oluyorsun, Mevlana buyuruyor. Bizim ne işimiz var bu zindanda diyor diyor efendim yani alemi efendim şeyin diyor e, alemin alemi nasut var ale alemi lahut kuş alemi lahutu kuşuyuz biz diyor alemi lahut ne zaman ve mekan alakası olmayan ale alemi nasut bu alemdir Mektubatta geçiyor İsrail kuzeyde geçe alemi lahut alemi nasut diye alemi lahutun bir kuşuyuz biz diyor bu dünya kafesinde ne işimiz var diyor İki kişiyi üç kişi ya bu dünya zindan hapishan kurtulmak için kurtarmak için biz buraya geldik diyor. Yani biz buraya ceza gel görme gelmedik diyor. Ne için zor bu dünya hapishanesi diyor. Ben kimin tavuğuna kış dedim köpeğine, hoş dedim ben diyor. Ama düşü ben da iki kişiyi birinden üç kişi kurtarmaya geldik diyor. İtibar Haber. Oh Hoş geldin, sefa geldin ama. Böyle geldin işte. Neler kaçtı neler, neler kaçtı neler. Nefes'i bekliyorum da. İki saat üstte, üst, çeyrek kala ara verecektik de, çeyrek kala vermeyince teneffüsle de kattık derse, onun için, e, şimdi mesela teneffüs verseydik, şimdi okuyacaktık şeye kadar, e, 25-20 kala'ya kadar gidecektik, değil mi? İki saat üstte yapınca mecburen böyle oldu. Razi böyle adam işte Onun için. Gözünüzde görüyorsunuz, adamlar ne yapıyor? Ama göre okuduğunuz kitapların kalitelerini değerlendirin. Hocam bu fazla Rahman'ı yaptığı da misyonların bir tanesi. İşte sarsılmaması gerekiyor. Yani şunu, yani önce, şunu, sarsın şunu, sarsın şunu, sarsın şunu, sarsın şunu önce bir şey yapmak lazım. ya yani. <gülüyor> bir defa yani. Bu, bu. Mesela ben bugün Fazlur Rahman'a tenkit edecek gibi kafaya sahip değilim. Yani ama bilinen bir gerçek vardır. Bir insanın İslam hakkında yorum yapabilmesi için bir defa ayetler, hadislerin, nasların altında böyle iyice ezilmesi lazım. Tamam mı? Dolayısıyla he, ondan sonra bir defa yani naslara yıllarca muhatap olacak bu insan, ondan sonra çıkacak su üzerine diyecek ki efendim he, dinin mantığı şu, felsefesi şu vesaire. vs. Vesaire rahman'ın yani böyle bir hali yok yani mesela alırım ben diyor rol fırkan diyor böyle okurum diyor e işte tamam burada şey